Suresinin tefsirinde kalmıştık. Asıl suresi, vel asır. Asır'a yemin olsun, asır bizim dilimize de geçmiş. Ne demek asır? Yani asır zaman, zaman. Daha özel bir manası var asırın. O da ne? İkindi. Tabi birçok müfessir, tefsir alimi buradaki asırın zaman olduğunu tercih ediyor. Vel asri asr'a yemin olsun demek. Allahu Teala zamana yemin ediyor. Çünkü zaman Allahu Teala'nın yarattığı bir mahluk ve bu zamanın içinde bizim neyimiz var? Amellerimiz var. Yani gece var, gündüz var. Büyük Allahu Teala'nın yaratmış olduğu böyle hareket eden birçok mahlukat var. Allahu Teala'nın ayetleri var. Çok azim bir şey. Allahu Teala daha önceden de ifade ettik. Bu tür Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde yemin ederek sureye başlayarak bizlerin dikkatini bir yerlere ne yapıyor? çekiyor. Yani bu yeminden sonra gelecek bir ne var? Azim, büyük bir haber var. Vel asri asra yemin olsun. İnnel insanı. Şimdi geldi. Yemin etti allah Teala. Tabi düşünen insanlar için. Ee, allah Teala'nın kelamını kendine öğüt alan ve kendini etkileyen insanlar için. Yoksa Vel Yani vel asr. Birçok insan için belki de hiçbir şey ifade etmiyor. İnnel insâne lefî husr. Muhakkak ki insan hüsrandadır. Buradaki el insan, innel insan, el insan, buradaki eliflam, Arapça Arapçada buna el istigrak deniyor. El istigrak. Yani kapsayıcı. O elden sonra gelen isim bütün türü kapsayan Şamil olan ifadesi katıyor buradaki el. Çünkü Arapçada el takısının kendinden sonra gelen isme kattığı ek manalar var. Bunlardan bir tanesi de el istigraq yani lil cins tüm insan cinsini kapsıyor bu el. Yani ayet-i kerimede bütün insan nedir? İnsanlık hüsrandadır. Bütün insanlık alemi hüsrandadır. İnsanlık zarardadır. İnnel insanı Lefi husr aslı olan budur. Aslı olan insan zarardadır, ziyandadır. Allahu Teala'nın karşısında hesaba çekildiğinde hesabı geçemeyecektir. Ancak bazı istisnalar var. Bazı istisnalar var. İllellezine amanu. Şimdi bu insanlığın içinden Allahu Teala ne yapıyor? Az bir topluluk olacak bu. Az bir topluluğu istisna ediyor illa إِلَّ الذين آمنوا iman edenler müstesna iman edenler Tabi iman bizim toplumda bile maalesef öyle bir tariflerle tarif ediliyor ki ne diyorlar parayla imanın kimde olduğu belli olmaz halbuki iman imanın peygamberimizin dediği gibi şubeleri vardır alametleri vardır değil mi iman belli olur yani imanın kimde belli olduğu olmadı belli olur camiye giden beş vakit adamda ne vardır İman vardır. Evet. Değil mi? Kılığında, kıyafetinde İslam'ı tezahür eden, İslam'ı gösteren insanda ne vardır? İman vardır. İmanın kimde belli olup olmayacağı kime göre bu tarif? Mürciye göre. Yani iman katledir, gizlidir. Herkes ne yapamaz onu? Göremez. Böyle değil iman. İman, Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği zaman hep neyle zikrediliyor? Burada da ayette gelecek. Amel. İman edenler ve salih amel işleyenler. Allah-u Teala diyor ki, illellezîne İman edenler. Bizler imanın ne olduğunu sürekli derslerimize anlatıyoruz. Yani imanın ilk esası, olmazsa olmazı, ilk şartı Allah'a iman. allah Teala'nın var olduğuna, yaratıcı olduğuna iman etmek, daha da önemlisi ve dinin temeli, ibadetin tek Allah'a yapılması gerektiğini ne yapmak? kabul edip bunu pratiğe geçirmek, amel etmek. La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah. Hak, mabut yoktur. Bir insan sabahtan akşama kadar yaratıcım Allah desin ama la ilahe illallah yani ibadetin yalnızca tüm türleriyle tevekkül, rabet, rahbet, inabet, tevbe, korku, huşu, haşyet, İstigase, istiane, kurban, oruç bunları yalnızca Allah'a yapması gerektiğini kabul edip yalnızca Allah'a yapmadığı sürece bu kimse istediği kadar diliyle la ilahe illallah desin, bu la ilahe ona hiçbir faydası yoktur, olmaz. Çünkü bu kimse la ilahe illallah'ı bozan şeyler yapmıştır. Allah'a iman gerçekleşmedikçe bir insan kendini zarardan kurtaramaz. Allah Teala diyor ki vakıbna ila ma amilu min amel. Yani kafirlerde amel var. Kıyamet gününde Allah Teala diyor ki biz onların yaptığı amellere yöneldik. Yaptığı ameller var. İnsanlara iyilikler var. Ne yaptık diyor Allah Teala? O bütün amelleri, onların yaptığı amelleri feca'allahu heba'an Tuz buz yaptık, toz duman haline getirdik diyor. Yani o kafirin yaptığı amel la ilahe illallahı ikrar etmeyenin, kabul etmeyenin, gereğince amel etmeyenin ameli, müşriğin ameli nedir? Heba el mensur, heba. Boş, toz, terazide hiçbir ağırlığı olmayacak bir hale getiriyor allah Teala. Demek ki imanın şartı bu. allah Teala ya ibadet etmek, ibadeti yalnızca ona yapmak. İllellezine amenû. iman edemez. Tabi imanın diğer şartlarını biliyorsunuz. Diğer derslerimizde çok defa zikrettik. Allah'a iman etmek ve bu Allah'a iman etmek konusunda Müslümanlar arasında bin tane görüş vardır arkadaşlar. Adama dersin ki Allah'a iman etmek ne demek? La ilahe illallah ne demek? Diyor ki adam yeryüzünde Allah'ın hükümlerini duygulamak. Evet, yani bu onun gereklerinden bir gerek. Ama la ilahe illallah'ın asli manası <gülüyor> değil. Evet, la ilahe illallah'ın bir gereği de nedir? Rububiyetin de bir gereği nedir? Allah'ın yeryüzünde ne yapılması? Hükümlerinin uygulanılması. Ama La İlahe illallah'tan tek anlaşılan şey bu mudur? Hayır. Birçok cemaat, birçok topluluk, birçok fırka bunu öne koyarak, bunu önde tutarak La İlahe illallah'ın asli meselesini ne yapmışlardır? Kaybetmişlerdir, göz önünden kaçırmışlardır. La İlahe illallah dediğimiz gibi ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması. Tüm ibadet türlerinin yalnızca Allah'a yapılması. Ardından Meleklere iman etmek, Allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği, görevlendirdiği, kendi katında yarattığı o nurdan varlıklara iman etmek. Sonra kitaplarına iman etmek, rasullerine iman etmek, kıyamet gününe iman etmek. Valiyu Milâhîr. Kıyamet gününe iman, Şeyhül İslam bin dediği gibi, öncesini ve sonrasını da kapsar. Yani kabir azabına iman etmek de nedir? Kıyamete iman etmek, ahirete iman etmektendir. Yani kabir azamını inkar eden ahiretini yapmamış olur. İman etmemiş olur. Ve ahirette olacak, kıyamette olacak Peygamber aleyhisselatü vesselamın şefaatini kabul etmek, oradaki havuzu kabul etmek, teraziyi kabul etmek, sırat köprüsünü kabul etmek de nedir? Ahirete imandan. Bugün öyle insanlar çıkmış ki bu toplumda bunu inkar ediyorlar arkadaşlar. yani. Terazi de nedir diyor ya. Bunlar diyor mecazi kavramlar. Siz diyor, niye bunlara takılıyorsunuz? Teraziye, sırat köprüsüne Şefaate gibi böyle e, ne yapıyorlar? Bazı yaklaşımlarda bulunuyorlar. Halbuki bizler gayba iman eden kullarız. E, bu da imanın şartlarındandır. Ve kaderin hayır ve şer olanına, yani bizler açısından hem hayır hem şer olan, başımıza gelen takdir olan şeylere de ne yapacağız? Allah tarafından takdir edildiğine iman edeceğiz. allah Teala bunları ne yaptı? Biliyordu, yazdı. Değil mi? Diledi ve yarattı. Kaderin bütün mertebelerine de iman edeceğiz. İşte iman kısaca bu. Kısaca bu. Uzunca konuşmaya kalkarsak ki zaten bütün bizim davetimiz bunun üzerine. Peygamberlerin daveti bunun üzerine olmuş. Hayatımız boyunca ne yapacağız? Hep buna davet edeceğiz. Bunu konuşacağız. İllellezîne âmenû ve amilûs salihâd. Kimler? Salih amel işleyenler. Kur'an-ı Kerim'de iman zikredildiğinde ardından hemen ne zikrediliyor arkadaşlar? Amel. Amel zikrediliyor. İman ve amel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı tanıtıyor. İman diyor, 70 küsur, bir rivayette 60 küsur şubedir. Bakın, imanın tarifine bakın Peygamberimize göre. Nedir bu şubeler? Ey Allah'ın Resulü. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam, bunun diyor, en alası, yükseği La ilahe illallah'tır. En hafifi yerden insana eziyet veren bir şeyi, engel olan bir şeyi Kaldırmaktır. da nedir? İmandan bir şubedir. Peygamberimize göre de iman denilince ne var imanın tarifi içinde? Amel de var. Yoldan neyi kaldırmak? Bir eziyet veren şeyi kaldırmak. Yani imanı amelsiz düşünemeyiz. Benim kalbim temiz. Ben kelime-i tevhidi bir kere söyledim. Artık kurtuldum diyen bir insan La ilahe illallahı ne yapamamıştır? İçine sindirememiştir. Kalbinde o kelime yer bulamamıştır ki, burada bununla yetinip kalmıştır ve hüsrandadır. İnnel insan alefi, husur. İman ve amel, bu ayet kermedeki ve asır suresindeki iman ve amel, kişiyi önce kendisini terbiye etmesi gereken, kendisine tebliğ etmesi gereken, kendisini ıslah etmesi gereken. Mertebesi. Yani iman, kendin edeceksin ve o imana binaen ne yapacaksın? Amel edeceksin. İman ve amel. Ardından başka Müslüman kardeşlerine karşı bir görevim var. Ne o? Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bir sabr. Hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. Kimler hüsranda değil. iman eden, amel eden Hak'kı tavsiye eden ve sabrı tavsiye Neden? Nedir hak? Hak Allahu Teala'nın dinidir. Hak kelimesi tevhid'dir. Allahu Teala'nın dinidir. Hakk'ı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek başkalarının ıslahı için gereken hususlar. Ne yapacağız? Başkalarına dini ne yapacağız? Davet edeceğiz. Onun, o sebeple üç esas okurken ne diyorduk? bilmen gerekir ki, neyi bilmen gerekir? Şu dört meseleyi bilmen gerekir. İlim, amel, davet ve sabır. sabır. İlim ve amel kişinin kendisinin ıslahı için. İlim talep edeceğiz. Olaydan uzak kalmayacağız. Kur'an ezberleyeceğiz. Ezberlediğimiz Kur'an'da gece namazına kalkacağız. Pazartesi günü oruç tutacağız. Allah Teala'yı tesbih edeceğiz, zikredeceğiz. Tesadduk edeceğiz. Yani ilim ve amel Ardından davet. Bakın Vel Asr suresi çok büyük kayda ve kurallarla dolu bir sure. Ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye etmek. Sabrın ne olduğunu defalarca söyledik. Yine söyleyelim. Sabır ne yapmak? Nefsi hapsetmek, tutmak. İnsanın kendini tutması. Tabi sabır deyince genelde insanoğlunun aklına avam tabakasının aklına ne geliyor? Başa gelen belalara ne yapmak? Sabretmek. Bu sabrın bir, cüz'ü bir kısmıdır. Bu sabrın bir, cüz'ü bir kısmıdır. Buna göre, ins bu insana göre sabır buysa, faziletli olan da buysa, yanlış bir görüştür. Neden? Çünkü, yani bırakın Müslüman'ı, kafirini, hatta, Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat, hayvanlar bile başlarına gelen sıkıntılara ne yapıyorlar? Sabrediyorlar. Faziletli olan, sabrın faziletli olanı, en faziletli olan hangisi? Amele karşı, itaate karşı Allahu Teala Teala'ya amel etme, itaat etmeye karşı ne yapmak? Sabırlı olmak. Sakallı gezmek, sabır istiyor. Kadının hijabla gezmesi, başörtüsüyle ve yüzörtüsüyle gezmesi ne istiyor? Sabır istiyor. Değil mi? Sabahın körü diyoruz. Kalkıp o vakitte camiye gitmek, cemaate gitmek sabır istiyor. Değil mi? Harama bakmamak sabır istiyor. Bu da sabrın diğer bir kısmı. Günahlara karşı sabır. Allah'a itaata karşı sabır. Günahlara karşı sabır. En sonuncusu da ne? Kadere karşı, yani musibetlere karşı sabır. Bu da matlup, bu da isteniyor bizden. Ama sabrın en alt kısmı o. Başına bir musibet geldi. Buna ne yapacaksın? Sabredeceksin. Fars. Başına gelen musibete sabretmen Fars. Ve sabır ne zamandır diyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve İlk andadır. Yani musibet geldi. İnna lillahi ve inna ileyhi dedin. Sabır göstermiş oldun. Sabır geldi, beni bir buldu. Ah vah! Vurdun kafana, gözüne, suratına, yakana, paçanı yettin. 5-10 gün sonra dedi ki Allah bizi imtihan etti ettik böyle ediyoruz dedin bu sabır değil sabır ilk sadıma ilk vurduğu anda musibetin ilk vurduğu anda İmam Eşşafiye Rahimahullah diyor ki Allah-u Teala diyor mahlukatına insanlara bu sureden başka bir şey indirmeseydi sadece bu sureyi indirseydi kullara hüccet olarak delil olarak hayrı bulmaları adına bu sure ne yapardı? yeterdi Gerçekten çok azim, çok büyük bir sure. Ve sahabeler bir meclise toplandıkları zaman, bir yerde bulundukları zaman e, rivayetler geliyor. Şekalbanı Rahimahullah bu rivayetleri sahih görüyor. Diğer ilim ehli de bir grup ilim ehli de sahih görüyor. Sahabeler bir toplulukta toplanıp oturdukları zaman, oradan kalktıklarında, kalkmadan önce ne yaparlardı? Asır suresini okurlardı. Asır suresini okurlardı. Bu da bizlere bu surenin ne kadar öğüt vermede, nasihat etmede faydalı olduğunu gösteriyor. Güzel Rabbim, bizlere e, iman etmeyi, hakiki anlamda iman etmeyi, e, imanımızın gereğince amel etmeyi ve böylece nefislerimizi ıslah etmeyi nasip eylesin. Ve e, birer davetçi olmayı bizlere nasip eylesin. Hakkı davet eden davetçi olmayı nasip eylesin. Davetçi olmak için de ilim gerekiyor. İlim talebesi olmak gerekiyor. Hepimiz birer davetçi olmalıyız. Allahu u Teala'ya davet eden e, bireyler, fertler olmalıyız. Çünkü Allah'a davet herkesin yapabileceği bir husus değil. Herkes cihat edebilir. Herkes eline kılıcı alıp silah alıp ne yapabilir? Savaşabilir. Ama herkes Allah'a davet edebilir mi? Edemez. Ancak ne yaptıktan sonra? İlim, talep ettikten sonra, ilim aldıktan sonra onun için e, davet etmek bir cihattır. Ve cihadın en zor olanıdır. Cihadın en zor olanıdır. Kılıçlı olanı kılıçlı olanı herkes tarafından yapılabilir. Ama bidat ehlinin şüphelerine cevap vermek herkesin harcı değildir. Ancak ilim talebelerinin harcıdır. allah Teala bizleri Hakk'a davet eden davetçilerden kılsın. Sabreden Allah-u Teala'ya ibadette günahlardan yüz çevirmede ve başa gelen musibetlerde sabreden kullarından eylesin. Subhanakallahumma